O güzel Resul-ü Yesrib yolunda... ee, gösterdi e, ve cihad örekte cihat sembolü dese. Allah der e, cihat e, müminlere iman edenlere e, ve seninle onlarca yıl anneden babadan yarda. Ezelden geçerek kabuşmalısın. Ey ilahi yolda giden muhacir. Muhacir Medine yolunda çilekeş yolcu. Çilekeş yolcu. Hicretin menzili yolu diyekândı. Bal bağmaz imanı pıranga zincir. O güzel Rasulü yesrip yolunda hicret coşkusuyla aramalısın. Ayrılık anneden babadan yarar, ezelden geçerek kavuşmalısın. O güzel Rasulü yesrip yolunda hicret coşkusuyla aramalısın. Ayrılık anneden babadan yardan Ezelden geçerek kavuşmalısın Sen ey savaşçı yiğit gözleri kara Cennet arzusunu hicrette ara Hicret ayrılmaktır mal ile candan Allah'a dönmektir dünyalıklardan o güzel Rasulü Yesrip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık anneden babadan yadan Ezelden geçerek kavuşmalısın O güzel Rasulü Yesrip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrıldık anneden babadan yarar, ezelden geçerek kavuşmalısın. İşte hicretimiz bu kutlu yolda, kutlu yolda. en güzel sevdaya kavuşdurandır. Muhaciriyetler genç, genç kahramanlar, bizleri kıyamla buluşturandır. O güzel Resulü Yesrip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık anneden babadan yardan Ezelden geçerek kavuşmalısın O güzel Resulü Yesrip yolunda Hicret coşkusuyla aramalısın Ayrılık anne den babadan yarar, ezelden geçerek kavuşmalısın.